Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehtedillehû fe ve men yüdlil fe lâ hâdiye Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emme ba'd fe inne'steqâl hadîsî kitâbullâh ve hayral hedî sallallahu ve ve umur umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atın velâle, ve kulle zalâletin finnâr. zevr kitabının şerhinde cihat ve Siyer bölümü İslam'a davet mektubu göndermek başında kalmıştık. 1196'ın olur rivayet. Enes bin Malik R.A. dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mektubumu kim Kayser'e götürüp cenneti kazanmak ister diye sordu. Cemaatten birisi, ey Resulü, öldürülmesem de mi? ''Yani öldürülmesem de cenneti kazanır mıyım?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Öldürülmesen de'' buyurdu. Bunun üzerine adam yola çıktı ve Kayser Beytülmaktis'e gelirken onunla karşılaştı. Yere bir halı serilmişti. Üzerinde ondan başkası yürümüyordu. Elçi mektubu halının üzerine attı ve yana çekildi. Kayser mektubun yanına varınca eline aldı, başpiskoposu çağırdı, onu korkuttu. O da ''Bu mektup hakkında senin bildiğinden başka bir şey bilmiyorum'' dedi. Kayser, bu mektubun sahibi kim ise güvencededir diye nida etti. Adam gelip benim dedi. Kayser, memleketime geldiğinde bunu bana getir dedi. Adam onun yanına gitti. Kayser'in emriyle sarayın kapıları kapatıldı. Sonra bir tellale şöyle nida etmesi emir verdi. Haberiniz olsun, Kayser Muhammed'e uydu ve Hristiyanlığı bıraktı. Bunu duyan ordusu derhal silahlarını çekip geldiler ve sarayını kuşattılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisine... Görüyorsun ben ülkem için, krallığım için korku içindeyim dedikten sonra tellaline şöyle nida etmesini emretti. Dikkat edin, Kayser davranışınızdan hoşnut oldu. O sadece sizi sınayıp sizin dininize ne kadar sıkı tutunduğunuzu görmek istedi. Artık geri dönün gidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ben Müslümanım diye yazdı ve ona dinarlar gönderdi. Mektup eline geçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın düşmanı yalan söyledi. O Müslüman olmadı. Hala Hristiyanlık dini üzeredir buyurdu ve dinarları taksim etti. Bu hadis Bukhara'nın şartına göredir. Ebu'l-Mali İbnül mürecca el-Maktisi, Fedaylı-Beyt el-Maktisi de, Ziya'l-Maktisi el-Muhtare'de, İbni İbban Sayin'de rivayet etmiş, El-Bani de ı tahric etmiştir. Evet, bu hadiste İslam'a davet için, mektup gönderilmesi veya herhangi bir tebliğ aracıyla e, e, şeyin tebliğin bir şekilde iletilmesi, bunun meşru olduğuna yani bugün modern e, usullerle artık ses kayıtları da olabilir, kitap şeklinde de olabilir, mektup yazı şeklinde de olabilir. Bunun için elçi göndermenin meşru oluşu. Kısa'nın diğer bölümünde işte Kayser bakıyor ki yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mektubunda çağırdığı, davetini yaptığı din hak bir dindir. E, fakat insanların ayaklanmasından dolayısıyla kendisini devirmesinden yani Müslüman olduğu takdirde onu kabul etmeyeceklerdi. Bu korkusuyla geri adım atıyor ve halkına da işte ben sizi sınadım diyerek böyle telafi etmeye çalışıyor. Allah Resulü'ne de ben Müslümanım diye sanki yani gizlice Müslüman olmuş gibi e, böyle bir mektup Gönderiyor Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun böyle bir Müslümanlığı kabul etmiyor. Ne yapması lazım? Bunun açıktan İslam'ını ishar etmesi lazım veya Müslümanların arasında hicret etmesi lazım. Böyle Müslümanlık olmaz. Hala Hristiyanlık din üzeredir diye bildiriyor Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam. 1197'in oğlu rivayet Enes Bin Malik Radiyallahu Anh'den. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Bekir Bin Vahil'e şöyle mektup yazdı. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Bekir bin Vail'e Müslüman olun, selamet bulun. Bu mektubu okuyacak birini ancak dubeya oğullarında buldular. Bu kabileye katip oğulları deniliyordu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Yine bu hadiste mektup yoluyla davetin, yazı yoluyla davetin meşruluna delildir. Ebu Avani müstahrecinde İbn-i İbban, ziyav Bezar Bezzar, İbn-i Asım, El-Ahad ve el de Taberani, Mucem-i ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Cihad için biat 1198 numaralı rivayet Cabir radıyallahuhandte daha önce kısa şeklini aktarmıştık bunun kısa bir metnini burada uzun metni geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 18 10 sene 10 sene kaldı hac mevsimlerinde Mecenne ve Ukaz panayırlarında Mina'da konakladıkları yerlerde insanlara gelip Rabbimin tebliğatını insanlara ulaştırabilmem için kim beni barındırır, kim bana yardım eder? Bunun karşılığında ona cennet vardır dedi. Ama kendisine yardım edecek ve barındıracak birini bulamazdı. Öyle ki bir adam mudar yahut Yemen'den kalkıp akrabasını ziyaret için Mekke'ye gelse, derhal kavmi o adama gelip ona Kureyşli'den uzak dur, sakın seni yoldan çıkarmasın derlerdi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için o sapıktır, seni dininden saptırır diye söylüyorlar. Ee, Uzaktan gelenlerde de böyle sakındırırlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını adamları arasında yürür, onları Allah'a davet eder. Onlar da kendisine parmakla işaret ederlerdi. Nihayet Allah Yesrib'den yani Medine'de bizi gönderdi. Bizden herhangi biri ona gider, iman eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye Kur'an öğretir ve o da ailesine döner. Onun Müslüman olması sayesinde ailesi de Müslüman'ın oluverirdi. Böylece içinde Müslümanlıklarını ortaya koyan bir grup Müslümanın bulunmadığı hiçbir ensarevi kalmadı. Allah bizi ona gönderdi. Emrini tuttuk bir araya geldik ve birbirimize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke dağlarında ne zamana kadar kovulup duracak ve ne zamana kadar korkulanlar yaşayacak dedik. Yola koyulup hac mevsiminde onun yanına geldik. Bizimle akabe biatında bulunmak üzere sözleşti. Orada birer ikişer toplandık. Sonunda yanında bir kalabalık olduk. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalan Resulü, sana ne üzerine biat edelim diye sorduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, neşeli neşesiz zamanlarınızda dinleyip itaat edeceğinize, varlıkta da varlıkta da muhtaçlara yardımda bulunacağınıza, iyiliği emredip kötülükten sakındıracağınıza, Allah yolunda kınayanın kınamasından çekinmeyeceğinize, memleketinize vardığımda bana yardım edeceğinize, yani Medine'ye ücret ettiği zaman bana yardım etmesi olacağınıza, ''Kendinizi, hanımlarınızı ve oğullarınızı esirgeyip koruduğunuz şeylerden beni de esirgeyip koruyacağınıza dair bana söz verip biyatta bulunmalısınız. Bunu yaparsanız size cennet var.'' buyurdu. Kalkıp ona biyat ettik. 70 kişinin en küçüğü olan Es'ab bin Zürare radıyallahu anh nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in elini tutup ''Yavaş olun ey yesripliler.'' yani ey medineliler. ''Biz hayvanlarımızı mahmuzlayıp gelmişsek ancak onun Allah'ın Resul olduğunu bildiğimizden geldik. Bugün onu yurdundan çıkarmak, bütün Araplardan ayrılma.'' İyilerinizin öldürülmesi ve size kılıçların ilişmesi demektir. Dikkat edin, eğer buna katlanıyorsanız elini tutun. Mükafatlandırılmanız Allah'a aittir. Eğer canlarınıza gelecek bir tehlikeden korkuyorsanız onu bırakın. Bu sizin için Allah kanında daha çok mazeret teşkil eder dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar, ey Esad çek elini bizden. Vallahi biz bu biyatı ne bırakır ne de bozmak isteriz dediler. Bu sözlerin üzerine erkekler birer birer nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardık karşılığında bize cennet vermek üzere bizden söz aldı ve şart koştu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ezraki Ahbar-u Mekke'de, Ahmet bin Anbel Hakim, İbn-i Ban, Bezzar, Lalka-i İtikad'da, Acur-i Şeria'da, Beyhak-i Ebu Muhammed el-Maktisi el-Emru bil-Maruf'da, İbn-i Kudame el-Rikkat vel-Buka'da, Elbani Sahih'a'da, Mukbil bin Adisayül Müsnet'te tercih etmişlerdir. Evet, burada... E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden bir müddet önce, yani Medine'den bir kısım insanlara davet gitmişti. Ee, orada bazı e, kimseler Müslüman oldular. İşte o anda alınan akabe biyatının e, şartları da zikredilmiş oluyor burada. Burada Esad bin Zürare radiyallahu anh'ın, yani en küçükleri olmasına rağmen, e, burada zekice bir uyarıda bulunması, onların aslında en küçüğünün dahi meseleyi ne kadar kavradığını gösteriyor. Yani sizin bu biatı kabul etmeniz demek başınıza gelecek şeyleri de göz almanız demektir. Eğer bunları göze alacaksanız yani bu biatı yapın yoksa yapmayın diye. Yani yaşının küçüklüğüne nazaran oldukça olgun bir takım nasihatte bulunuyor. Şehitliğin fazileti 1199, Seyl bin Huneyf radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehidin dökülen ilk kanı ile borç dışında bütün günahları bağışlanır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani, hakim, Ebu Yaladan naklen i̇bn Hacer Metalbül Aliye'de ve bu sayrı ithafta nakletmişler. Hatip El-Muttefak ve El-Muftarak'ta, yine Hatip e Muaddahu Evham ve Tefrik'te, Beyhaki süneninde rivayet ettiler. Elbani Sayyha'da tercih etmiştir. Evet, demek ki cihada çıkacak kişi veya şehitlik umulan yerlerde bulunacak kişi borcu varsa bunu telafi edip öyle bu işe girişmelidir. Çünkü bütün günahları affolunur ama borç bundan hariç. Şehit olmayı samimiyetle isteyen kimse 1200 olur rivayet. Muaz bin Cebel radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu işittim diyor. Kim Allah yolunda bir süt sağımı kadar bile savaşırsa, cennet ona vacip olur. Kim de gönlünden, samimiyetle Allah'tan savaşmayı ister, sonra da ölür ve öldürülürse, ona da şehit sevabı verilir. Ölür veya öldürülürse. Kim de Allah yolunda savaşırken yara alır veya başına bir felaket gelirse, kıyamet günü kanlar içerisinde gelir. O kan zaferan renginde olup da mis kokusu gibidir. Allah yolunda yara alanlarının üzerinde şehitlik mührü bulunur. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Tirmizi Buhar'ın şartına göre olan başka bir isnaplar rivayet etmiştir. Yani netice olarak hadis Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Nesai, Hakim, Tirmizi, Ahmed i̇bn Ban, Ab bin Taberani, Abdurrezzak, Heysem bin Kuleyb, Beyhaki, Sünende ve Şuab'da rivayet etmişler. Muhbil binat, sayıl müsnedde Müsnet'te tahric etmiştir. Evet. Fiili olarak Allah yolunda savaşmanın az bir kısmı bile böyle bir ödül ile müjdeleniyor, gönlünden samiyetle cihad etmeyi, Allah yolunda savaşmayı geçiren, bu şekilde arzulayan kimse de savaşa savaşamasa dahi bu şekilde ölürse veya savaşır öldürülürse bu kimse de aynı şekilde şehit sevabı kazanacağı bildiriliyor. İkine yaralanan yaralanan kimsenin durumu da. Aynı şekilde 1201 Nol rivayet Amr bin Mürre el-Cüheni radıyallahu anh dedi ki Kudaa kabilesinden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Allah'tan başka ibadete layık hak olmadığına ve senin Allah'ın resul olduğuna şahitlik ettim. Namazları kıldım, Ramazan ayında orucu tutup değerlendirdim ve zekatı verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kim bu şekilde ölürse sıktıklardan ve şehitlerden olur. Bu hadis Bukhari Müslüm'ün şartlarına göredir. Fesevi Marife'de, Bukhari tarihde, Tarül Kebir'de, İbn-i Zeyme, İbn-i İbban, Taberan'ın bezar Düşami'nde, Marifet-i Sahabe'de, Ebu Mucemin'de, İbn-i Kani, Cami-i Ahlâkır Râvi'de, Hatip, Yine e, Talüt telhisde Hatip-ül Bağdadi, Emalisi'nde, İbn-i ve Tarih'de, İbn-i Sakir rivayet etmişlerdir. Evet, bu da İslam'ın farzlarını görüyoruz. E, tevhid üzere yerine getiren ve bu tevhidi koruyarak ölen kimse hakkındaki bir müjde, böyle bir kimse sıddıklardan ve şehitlerden olur diye bildiriliyor. Bu da İslam'da şehitliğin e, oldukça geniş bir kapsamı olduğunu gösteriyor. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farklı hadislerinde, işte yıkık altında ölen, göçük altında ölen, karın arasından ölen, işte doğum esnasında ölen kadın gibi, daha başka şehitlik türlerinden de bahsetmiştir. Burada da işte Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri eda eden ve tevhidi muhafaza eden kulun böyle bir ecre ulaşacağı bildiriliyor. Mallarla ve dil ile cihat. 1202 oğlu rivayet Enes Radya'nın da Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat edin. Bu hadis müslimin şartına göredir, İbn-i el-İhkam'da ve el Muhallada, Nesai, Ahmet, Hakim, i̇bn İbn, İbban, ziyav makdisi Ebu Davud, Ebu Yâla, Darimi, Begâbi Şevru Sünnet'de, Hereri, Zemmül Kelam'da, Hatip, El-Fakih ve El-Mütefekkih'de, Dineveri, El-Mücalese'de ve Beyhak Sünnet'de rivayet etmişlerdir. Bu dille cihadın ne şekilde olduğuna dair örnekler var sonraki rivayetlerde. 1203'ün oğlu rivayette, Abdurrahman bin Kâb bin Malik Raymullah dedi ki, Babam Ka'b-i Maik Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, Allah şiir hakkında indirdiğini indirdi. Yani şuara suresinde e, şairler kınanıyor. Yani bütün işi şiir, insanları icvetmek gibi veya batıl sözler söylemek gibi bunlarla uğraşan kişiler o surede kınanıyordu. Ve Nebi aleyhissalatü vesselamın da şair olmadığı bildiriliyor malum. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Şüphesiz mümin kılıcıyla ve diliyle cihad eder.'' Nefsim elinde olana yemin olsun ki onları oklarla vuruyormuş gibi olursunuz. Yani dilinizle, şiirle şirk ehlini hicvetmeniz de veya Müslümanları cihada savaşmaya galeyana getirmenizle şiir yoluyla teşvik etmeniz de aynı şekilde düşmanları okla vurmuş gibi bir ecre ulaştırır. Bu da cihadın bir türüdür yani. Bu hadis Buhari Müslim şartına göredir. Taberani, İbn İbn Ahmet, Begavi tarih Kebir'de Bukhari, tehsib Asar'da Taberi, i̇bn Muzaffer, e, El-Münteka min hadisi İşan bin Ammar'da, Kuday-ı Müsnedü Şahap'da, Beyhak-ı Sünendi İbn-i Nasakir rivayet ettiler. El-Bani tercih etmiştir. 1204 Nualı rivayet Enes radıyallahu yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaza Umresi'nde Mekke'ye girdi. Abdullah bin Revaha radıyallahu önünde yürüyor ve şöyle diyordu. Ey kafirlerin oğulları çekilin onun yolundan. ''Bugün ona inen gereğince, yani vahyin gereğince boynlarınızı vurabiliriz. Öyle bir vuruş ki tüm başları yerinden yok eder ve en yakın dostu dostuna unutturur.'' Yani böyle bir şiir okuyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh ona ''Ey İbn-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde ve Allah'ın hareminde şiir mi söylüyorsun?'' deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Ey Ömer bırak onu çünkü onun şiirleri onlara okun tesirinden daha hızlıdır, daha etkilidir.'' Bu hadis müslimin şartına göredir. Begavi sünne i Sünnede, Tirmizi, Nesai, Abdülhamid bin Hümeyd, e, İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişler. Muhbil bin Hâdica, Müsait de tercih etmiştir. Yine e, bu konuda Hasan bin Sabit'in bu karide rivayet geldiği üzere. Hasan bin Sabit için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mescid-i Nebevi'de minber kurdurmuştu. O minberde şiir okuyor. Müşriklerin ileri gelenlerini hicvediyordu. Bu e, bidat ehline reddiye verenler için de bir örnektir. Yani e, batıl ehline, her türlü batıl ehline, şirk ehline şiir yoluyla veya e, ilmi hitabet yoluyla başka yollarla onları reddetme konusunda yani da cihadın bir türü olduğu ifade ediliyor böylece. Nitekim Allah Azze ve Celle münafıklarla da cihad edilmesini ve onlara sert davranılmasını emretmiştir Tevbe suresinde. Yani münafıklarla cihat elbette münafıklar öldürülecek değil, bunların öldürülmesi yasaklanmış. Ama onlara sert söz söylemek, etkili söz söylemek, işte şiir yoluyla olur, reddiye yoluyla olur. Yani bugün işte bidat davetçileri dediğimiz, yani kendilerine hüccet ulaşmış olan fakat hevalarında ısrar eden, hevaya uymakta ısrar eden, e, bidat önderleri olan münafıkları da böyle etkili sözlerle e, reddetmek bu kapsamdadır. Yani bu da işte münafıklarla cihadın türündendir. i̇bn Teymiyye Teymi mecmur mecbur fetvasında bu konuyla ilgili pek çok fetvasında konuyu açıklamıştır. Bunların bazısını tercüm edip size ulaştırmıştık. Savaşa başlamadan önce İslam'a davet etmek... 1205 nolu rivayet i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini İslam'a davet etmeden hiçbir kavimle asla savaşmamıştır. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bunu i̇bn Şahin nasih Hadis ve Mensuhi Risalesinde Hakim Ahmet Taberani Ebu Yala Abdülhamid bin Hümeyt müsnedinde Darimi Esram nasih Hadis'te Beyhaki Süneninde Sehavi El Buldaniyat'ta rivayet etmişler. Elban-ı Sayyada ve Muhbil bin Hadisayül Müsnet'te tercih etmişler. Şimdi burada İslam'ın İslam ehlinin cihadıyla bidat ehlinin özellikle Harcierin e, fitne savaşları arasındaki farkı görebiliriz. Burada mesela İbn Abbas radiyallahu anh arhuva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hiçbir savaşa yani insanları davet etmeden, önünde bir davet olmadan girişmediğini, hiçbir kavme böyle bir durumun vaki olmadığını bildiriyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cihat konusundaki tutumu budur. Yani önce davetin ulaşması şarttır. Şimdi e, bozukluk nerede? Yani zamanımızda cihat adı verilen fakat hakikatte cihatla alakası olmayan çoğu fitne savaşı olan savaşlara baktığımızda işte temel bozukluk işin başında bu noktada yani. Şimdi misal olarak söylüyoruz. Bu e, Müslümanlar arasında yani zahiren kendisini İslam'a nispet eden gruplar arasındaki savaşlarda kim neye davet edecek? Yani ehli İslam la ilahe illallah'a çağırır, Muhammedun Resulullah'a çağırır. Yani Allah'a birlemeye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba etmeye çağırır. Bu söze çağırır yani. Bu söze icabet ettikleri takdirde savaşmamış kalmaz. Yani savaş söz konusu olmaz. O zaman başka bir şey etap başlar. Başka bir seviyeye geçer. La ilahe illallah kabul eden insanlar. E şimdi burada savaşanlar zaten la ilahe illallah diyor. Karşı tarafı neye davet edecek? La ilahe illallah deyin yoksa size saldıracağız mı diyecek? Onlar zaten la ilahe illallah diyorlar. Yani la ilahe illallah bu savaşı Müslümana yani ehli İslam'a, Kıble Ehl'ine kılıcı kaldırmayı, ona kılıçla yönelmeyi engelleyen bir sözdür. E şimdi bunlar münafık. Mesela Rafiziler var. La ilahe illallah diyor. Ne bileyim işte Suriye'dekiler gibi e, neydi bunların adı? Süryaniler. Bir değişik gruplar var. La ilahe illallah diyorlar. Yani aslında zındık oldukları halde la ilahe illallah diyorlar. Bunlarla adam savaşmayalım. Evet kılıç e, burada engeldir. Yani la ilahe illallah kılıca engeldir burada. Bunlara ne yapılması gerekir? Mesela Müslüman bir devlet olduğu takdirde Müslüman devlet onlara karşı baskı uygular. Hakka döndürmeye çalışır. Nifak ehline yapılacak şeyler yapılır yani. Eğer bunlar gruplaşır da e, birikirler, farklı bir e, yol tutarlar. Mesela Müseyleme'tul Kezzab'ın yaptığı gibi bunlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlardı. Namaz da kılıyorlardı. Ama farzlardan bir farzı inkar ediyor. İşte müselemenin nübüvete inanıyorlar. Muhammed'in Resulullah esasında esasında bozuyorlar. Dolayısıyla La İlahe İllallah'ı da bozmuş o Bunun gibi durumların değerlendirilmesi için İslam Devleti olması lazım ki onlara e, İslam Devleti adına bir baskı kurulabilsin ve e, onlardan hesabı kesilsin. Fakat bugün e, bunu yapacak bir durum söz konusu değil. Yani Böyle bir İslam Devleti yok. O halde münafıklarla mücadele şekline devam etmek gerekir. Yani az önce bahsedilen dil ile cihat, onları e, davetlerini halk nezdinde etkisiz bırakan, kuvvetli delilleri halk nezdinde yayan e, davet yoluyla e, bunu etkinleştirmek lazım. Ama bu e, ehli İslam arasındaki savaşa gelince, bu, bu an için, şu an için bu söz konusu değil. İslam devleti olur. Yani Müslümanların halifesi olursa o başka. Yani o zaman kendi içerisinde gruplaşmış bir terör örgütü olarak, bağıyla topluluğu olarak değerlendirilir. Onun farklı e, yönleri var. Savaşta çocukların öldürülmesinin yasaklanması. 1206 olur. rivayet El Esved bin Süreyy dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber savaştım ve fetih nasip oldu.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 Anne babasını Yahudleştirir Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim ve Hatibül Bağdadi'nin rivayetlerinde Hasenel Basir Rahimullah, Esved bin Süreyri radiyallahu işittiğini tasrih etmiştir. Yani e, tedlis veya inkıta şüphesi ortadan kalkmıştır böylece. Bunu Müsebbet bin Müserhedin müsreddin, müsnedinden nakleden bu sayrı itafta hakim, Ahmet Ziyavül Makdisi İbnebi Şeybe, Bi Asım el ve vel-Methani'de, Darimi, sünen ne Kübra'da, Nesai, Darekut Necüzü Ebi Tahir Ez-Zuheli'de, mehamili Emalisi'nde, Taberani, Ebu Naim, Evliya'da, Hatip Tarihinde, Tahal Müşküllü Asar'da, Beyhak-i Sünen'de ve El-Kadav-el-Kader'de, İbna Sakir, Mu'cem'de rivayet etmiştir. El-Bani Sahiya'da etmiştir. Burada e, bali olmamış çocukların öldürülmesi yasaklanıyor. Başka bir yerde... Kadınların, mesela Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste öldürülenler arasında bir kadın görüyor ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu savaşanlardan değildi. Yani demek ki kadının öldürülmesinde şart, eğer fiili olarak savaşmıyorsa onun öldürülmesi yasak. Orada yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ama fiili olarak savaşa katılmış, saldırıyor o da o müstesna. Burada mevhumu muhalefetle e, delil vardır buna. Yine e, kendi halinde olan din adamları, yani sapık bir itikatta, şirk itikanda olmalarına rağmen, rahipler, din adamları, bunlar da öldürülmez. Yani e, kendilerine ibadete vermiş kimseler, bunların da öldürülmesi yasaklanıyor. Ta ki fiili bir taarruzda bulunmaları hali müstesna. Yani savaş anlamının arasında katılıp da fiili olarak saldırılarsa o müstesna. Bunlar cihadın ahkamlarından. Savaş parolası 1207 olur rivayet Seleme bin Ekvar radiyallahu anh'den Ebubekir ile beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında savaşa çıktık. O zaman parolamız öldür. Öldür sözüydü. Yani emit, emit. Yani mevt sözünden gelme. Onun emir kipi öldür. Idi. Yani savaşta parolalar kullanmanın, bu şekilde parolalar kullanmanın meşrulluğuna, sünnet oluşuna delildir bu. Müslüm'ün şartına göre olan bu hadisi Ebu Davud, Hakim İbn-i Bannesi Kübra'da, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'te, İbn-i Sadat, Tabakat'ta, Taberani, e, Mücemmül Kebir'de rivayet ettiler. Muhbil bin hazis Müsned'de tarcih etti. Savaşta zırh giymek. 1208 ne rivayet? sahip bin Yezid radiyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü iki zırh almıştı. Sanki bunları üst üste giymişti. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Yani böyle bir durum tevekküle mani değildir. Yani bu meselenin tevekkülle alakası yok. Yani şehit olmaktan mı kaçıyorsun da zırh giyiyorsun gibi şeyler söylenemez. Bu tevekküle mani değildir. Bilakis tedbir almak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde sünnetindendir. Bunu İbn-i Mace rivayet etmiştir. Bu hadis aynı zamanda bu manada tabi daha başka rivayetler de var. Yani Uhud gününde İki tane zırh giymesi. Bazıları işte cevşen'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam getirildiğini, yani cevşene dair rivayette, uydurma rivayette derler ki Allah Resulüne Cibril cevşeni getirdi, o da zırhını çıkarttı, o cevşen sayesinde korundu diye. Bu o, o aktarılan şeyin yalan olduğunu açıkça ortaya koyan sahip bir rivayettir. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki tane zırh giymişti. Ve o savaşta da biliyorsunuz yaralandı. Yani e, yanağına kemik batması, dişinin kırılması, e, Uhud Savaşı'nda yara aldılar. Diğer sahabeler de aynı şekilde. Yani e, işte o sayede cevşen sayesinde korundu falan filan böyle bir şey yok. Cevşen tamamen uydurmadır. Dolayısıyla onun içeriği olarak bugün zikredilen piyasada yaygın olan zikirler her ne kadar çoğu Kur'an ayeti veya sayı hadislere dayalı zikirler de olsa bu bidattır. Neden bidatdır? Kişinin Kur'an okuması bidat değildir veya sayyidistlerde gelen zikirleri okuması bidat değildir. İki açıdan e, bunların bu şekilde okunması bidat. Birincisi kitaptan ve sünnetten bir taslif olmadan belli ayetleri, belli zikirleri tahsis ederek belli zamanlara belli miktarlara tahsis ederek okuma var belli sayılar da okuma var cevşen terkibinde ikincisi buna beslenen itikat yani kişi bunu okuduğu zaman işte e, her türlü şeyden korunacak kabir azabı görmeyecek şu olacak bu olacak yani bu hak, bu konuda hakkında uydurulan şeylerinde asla aslar yoktur hatta kişi e, üzerinde cevşen dualarının yazılı olduğu kefengi ise şöyle olur böyle olur diye daha başka bidat açıları daha var. Evet bunlar problemli şeyler. Sayı hadislere de hemen bir şey olmadığı gibi sayı hadisleri de aykırıdır. Yani münkerdir. Savaş esnasında bümürlenmek 1209 rivayet. Cabir bin Abdillah radiyalanma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Böbürlenmenin bazısını Allah sever, bazısını sevmez. Allah'ın sevdiği böbürlenme, kişinin savaş esnasında böbürlenmesidir. Allah'ın buğz ettiği böbürlenme ise batıl hususunda böbürlenmektir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu İsa Kalfezari siyerinde ne Nesai-i Sünhender rivayet etmişlerdir. Burada e, savaş esnasında böbürlenme, Ebu Düccane Simak bin Hareşe radıyallahu anh, biliyorsunuz o kıssasını. E, o kırmızı bir sarık sarmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılıcını taraf bunun hakkını kim verir dedi ve Ebu Düzcane ben dedi, aldı onu ve böbürlenerek kibirli bir şekilde yürümeye başladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o esnada buyurdu ki, bu öyle bir yürüyüştür ki Allah bu alanlar harcında, yani savaş alanı dışında böyle bir yürüyüşü sevmez buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada şirk eline, batıl eline karşı böbürlenmenin, kibirlenmenin, e, izzet-i olarak değil. Yani kişinin nefsiyle böbürlenmesi değil burada söz konusu olan. Bir diniyle böbürlenmesi, dininin üstünlüğünden dolayı batıl ehlini hakir görmesi, e, batılı hakir görmesi söz konusudur. İşte Allah böylesini sever. Böylesi bir şeye muhatap olanlar ne der? Ya bunlar ne kadar kibirli derler değil mi? Allah bunu seviyor ama. Dolayısıyla batıl ehlinin işte ııı e, Sünnet ehli tarafından tahkir edildiği durumlarda bu tahkir edilenler hak ehlini kibirli görebilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Bu hakkın üstünlüğünü ortaya koymaktan dolayıdır. İnsanların kendi nefslerinin üstünlüğünden dolayı değil. Yani buna dikkat etmek lazım. Burada izzet tamamen Allah'a aittir, Allah'ın dinine aittir. Bizim nefslerimize ait değil. Buradaki böbürlenmedeki kasıt da böyle bir şey olmalı. Yani savaş esnasındaki böbürlenmede nefsin izzeti gibi bir şey söz konusu değil. Bilakis Allah'ın dini onun safındasın ve kafirlere, Allah'ın düşmanlarına onları küçük görerek, zelil görerek Allah'ın dinini kuvvetli göstermek esastır. Onun dışında Allah'ın böyle yürüyüşleri, böbürlenmeleri sevmediği de ayrıca ifade ediliyor. Bu konuda pek çok nasları var biliyorsunuz. Cize uygulanmayacak kimseler. 1210 rivayet Ömer radıyallahu an azadlısı Eslem Rahimullah dedi ki, bu Zeyd bin Eslem'in babası Ömer radıyallahu ordu komutanlarına şöyle yazdı. Allah yolunda ancak size karşı savaşanlarla savaşın. Kadınlarla, çocuklarla ve savaşmayanlarla savaşmayın. Yani bizati savaşın içerisinde olmayan kimselere saldırmayın. Ancak buluva ermiş olanlarla savaşın. Yine ordu komutanlarına şunları da yazdı. Kadınlara, çocuklara ve buluğa ermemiş çocuklara cize uygulamayın. Yani onlara, kadın, çocuk ve buluğa ermemiş kimselere bunlar dolayı da cizye söz konusu değil, vergi söz konusu değil. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Ubeyt el-Enval'de, Abdülrezzak, İbn-i Şeybe, Musanefler'in de, Tâhavi şerhümeanl İbnül i̇bn el-Evsat'ta, Beyhâki Sünn'de rivadetler, Elbani İrval-ı Galil'de etti. Haram ayda savaşa çıkmamak, 1211 ne olur rivayet. Cabir Radyalan'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram ayda savaşa çıkmazdı. Ancak saldırıya uğrarsa veya saldırıya uğrarlarsa o zaman savaşa çıkardı. Haram ay gelince bu aylar bitinceye kadar bekleyip savaşa çıkmazdı. Yani savaş için o haram aylarda hareket etmezdi. Ta ki karşı taraftan bir saldırıya olması müstesna. Bu, Müslüm'ün şartına göredir. Haris bin Ebi Usame, Müsned'in Ahmet, Müsned'in rivayet etmiş. Muhbil bin Hadi, sahibi Müsned'de tarz etmiştir. Müşriklerden malını kurtarmak isteyen kimseye verilen ruhsat. Bu da geniş hükümleri içeren bir rivayet. Farklı bir alanda delil olduğu kısımları Tekbir Satmaz kitabında açıklamıştık. ne olur rivayet Enes bin Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber'i fethettiği zaman, El-Haccac bin İlat, anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Eyalan Resulü, Mekke'de malım var, ailem de oradadır. Yani Allah Resulü ve ashabı Medine'deler, Mekke'de müşrikler hakim. Yani Mekke'de benim malım var, malım kaldı, ailem de oradadır diyor. Onları getirmek istiyorum, izin verirse onları alıp diğer mallarımla birlikte Medine'ye getirmek istiyorum. Eğer müşrikler benim Müslüman olduğumu anlarlarsa, demek ki müşrikler bilmiyor bunu Müslüman olduğunu henüz, bana hiçbir şey vermezler. Mallarımı kurtarabilmek için sana dil uzatmam veya senin hakkında bir şeyler söylemem gerekir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istediğini söylemesi konusunda ona izin verdi. Mekke'ye gelince hanımının yanına gitti ve dedi ki, benim için yanında mal olarak ne varsa bir araya getir. Yani onları topla. Muhakkak ki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve ashabının ganimetlerinden satın almak istiyorum. Zira onlar esir alındılar ve malları ele geçirildi. Bunu hanımına söylüyor. Yani bu yalan bir haber. Yani burada yalan söylüyor Haccac -Hac radıyallahu anh. Müslümanların aleyhinde bir yalan söylüyor. Bu haber Mekke'de yayıldı. Demek yanımda müşriklerden onlara hemen bu haberi eriştirdi. Bunun üzerine Müslümanlar evlerine çekildiler. Orada imanını gizleyen Müslümanlar vardı. Abbas Radyalan gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Müşriklerde sevinç ve mutluluklarını açıkça ortaya koydular. Yani bir nevi bayram gibi e, gördüler bunu. Bu haber Abbas bin Abdülmuttalip'e ulaşınca oturup kaldı. Ayağa kalkamaz oldu. Daha sonra Abbas haccaca hacca bir gönderip şöyle demesini istedi. bir hizmetçisini gönderip şöyle demesini istedi. Sana yazıklar olsun, ne haberler getirdim, neler söylüyorsun? Bu Haccac bin İlat'a yani, bu Allah Allah'ın izin alan şahsa, sen böyle nasıl haberler getiriyorsun? Allah'ın vadettiği şey senin getirdiğinden daha hayırlıdır dedi. Haccac bin İlat şöyle dedi, Ebu'l-Fadla selam söyle ve kendisine ona gidebilmem için evinin bir odasını boşaltmasını söyle. Zira haberler onu sevindirecek türdendir. Hizmetçisi Abbas radıyallahu anh'a geldi ve evin kapısına ulaşınca dedi ki, ey Ebu'l Fadıl müjdeleri olsun. Ebu'l Fadıl, Abbas radıyallahu anh'ın künyesi, Fadıl bin Abbas, Abdullah bin Abbas'ın kardeşi, ondan dolayı Ebu'l Fadıl onunla künyelenmiş. Bu da gösteriyor ki Fadıl, Abdullah bin Abbas'tan daha büyük idi. ''Evet, sana müjdeler olsun.'' dedi. Abbas radıyallahu sevincinden yerinden fırladı. Hatta hizmetçisinin alnını öptü. Hizmetçi Abbas radıyallahu anh haccacın ona söylediğini haber verdi. Bunun üzerine Abbas radıyallahu onu azat etti. Sonra haccac geldi ve ona Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethettiğini, birçok ganimetler elde ettiğini Allah'ın verdiği ganimet paylarını taksim ettiğini, Safiye binti Huye'yi hür kadın olup isterse ailesine gitmek veya kendisi evlenmek arasında onu serbest bıraktığını, fakat Safiye'nin kendisine azat edip kendisine eş olmayı tercih ettiğini bir bir anlattı. Sonra Haccac Radyolan dedi ki, ''Lakin ben buraya paralarımı ve mallarımı toplamaya geldim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden izin istedim, dilediğimi söyleyebileceğime dair izin verdi. Üç gün süreyle bu bilgileri gizle.'' sonra dilediğini söyle. Yani bu sevindirici haberleri, Müslümanlar lehine olan bu haberleri gizle kimseye söyleme. O üç günden sonra artık söyleyebilirsin. Karısı ise yanında mal ve ziynet eşyalarından ne varsa toplayıp ona verdi. Sonra Haccac onları alıp gitti. Üç gün geçtikten sonra Abbas Radyalan Haccac'ın karşısına gitti ve Haccac ne yaptı diye sordu. Ona onun gittiğini söyledi. Sonra kadın dedi ki ey Ebu'l-Fadl Allah seni rezil etmesin. Sana ulaşan haber bize ağır gelmiştir. Yani müşrik olduğundan dolayı. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anh, evet Allah beni rezil etmesin. İstediğimiz şey olduğu için Allah'a hamdolsun. Allah, hamd Allah Hayber'in fethine Rasulü'nü muvaffak kıldı. Ganimetler tatsim edildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye binti Huye'yi kendisine seçti. İstersen sen de git hocana katıl. Kadın dedi ki, sanırım doğru söylüyorsun. Abbas radıyallahu anh, doğru söylüyorum. Durum aynı sana bildirdiğim gibidir dedi. Sonra Abbas radıyallahu anh gitti. Kureyş meclislerine uğradı. ''Onlar ey Abbas sana hayırdan başkası isabet etmez.'' diyorlardı. O da Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun bana hayırdan başkası isabet etmedi. Haccac bin ilat bana Allah'ın Müslümanlara Hayber'in fethini nasip ettiğini, ganimetler taksim edildiğini, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Safiye binti Huye'yi kendine ayırdığını bildirdi. Haccaç benden bu bilgileri üç gün gizlememi istedi. O buraya malını ve burada kendisine ait olan şeyleri almaya gelmiş sonra da gitti.'' Böylece Allah Müslümanların müşriklerden dolayı olan üzüntülerini bertaraf etti. Müslümanlar hemen Abbas'a geldiler. O da durumu anlattı. Çok sevinerek daldılar. Müşrikler de üzüldüler. Bunu i̇bn Ömer el-Adeni'nin Müsnedinden naklen bu sayrı ithafta. Abdurrazak Ahmet, İbn-i İbdan, el-Muhtare'de, Bezzar, Abd-i Hümeyt, Taha-i Şerumuşkili Marife'de, Fesevi Marife'de, Beyhaki Süneninde ve Delailü'n-Nübüve'de İbn Sakir tarihinde ibadetler Elban sahiha da taric etti. Hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Evet burada savaştaki siyaset konusunda da işte harp hiledir e, gibi hadislerde de belirtilen duruma benzer e, ruhsatlar söz konusu. Eslab'ın hükmü Eslab selbin çoğulu sel ee, savaş esnasında kişi birisini öldürdüğü zaman öldürdüğü kimsenin üzerinde bulunan eşyaları alır. Selbetmek, almak demek zaten bu manada. 1213'ün o rivayet Enes bin radıyallahu de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn günü şöyle buyurdu. Kim savaşta bir kafiri öldürürse onun eşyalarını alır. İşte selet şey budur. Ebu Talha radıyallahu anh o gün 20 kişi öldürdü ve eşyalarını aldı. Ebu Katade radıyallahu anh dedi ki Allah'ın Resulü bir adamı boyun damarından vurdum, onun üzerinde zırh vardı. Onun eşyalarını o sırada alamadım, ona bir baksan. Bir adam dedi ki, onun eşyalarını ben aldım. Onu Ebu Hatadeyi e, razı et. yani Allah Resulüne söylüyor ve zırhı bana ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istenildiğinde mutlaka onu verir veya susardı. Bu durum üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, hayır vallahi Allah onu aslanlarından bir aslana ödül olarak vermişken onu alıp sana vermez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer doğru söylüyor buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ee, yani eslabın meşruiyetinde asıl olan hadis budur. Yani bir kafiri savaş sınasında bir kişi öldürürse, onun üzerinde bulunan kılıç, silah, e, zinet eşyası, zırh ne varsa, kalkan veya o eşyalar öldüren kişiye aittir. Bu hadisi i̇bn İbn Ahmed Ahmet, Ebu Avani, Hakim, Ziyahül Magdisi, Tayalisi, İbni Ebi Şeybe, Ebu Davud, El Envalde, Ebu Beyt, İbni Zemciye, Envalde, Darimi, Bezzar, Ebu Tahir el Mukallis, İbnül Münzir, Elevsat'ta, Taha, Üşer, Humayel Asar'da, i̇bn Sad Tabakat'ta, i̇bn Sakir tarihinde rivayet ettiler. Elban, İrval, Ugalil'de tahric etti. 1214 olur rivayet. E, Avf bin Malik el Esca'i ve Halib bin el-Velid radiyallahu her ikisi rivayet ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem selepten humus almadı. Yani ganimetten humus alınır biliyorsunuz. Yani savaşta toplanan ganimetler, ele geçirilen ganimetlerden beşte bir alır Allah Resulü aleyhisselatü vesselam veya devlet. E, ama eslaptan humus almıyor bunu bildiriyor. Bu hadis müslümin şartına göredir. İbn-ül el-Müntekada, İbn-i Ebu Avane müstahrecinde, Ahmet, Tirmizi, İlelül Kebir'de, Ebu Yala, Bezar Taberan-ı Müsnedüş Şami'nde, İbn-i el-Enval'de, Tahavi, Şerhunan el ve Beyhak Sünem'de rivayet ettiler. Muhbil bin Hadi cami tahric etti. Ganimetlerin taksiminden önce satışının yasaklanması... 1215 nol rivayet İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü evcil eşeklerin etlerini, hamile olan esir kadınlarla doğurmadan önce ilişkiye girilmesini, azı dişi olan bütün yırtıcı hayvanları ve ganimetlerin taksiminden önce satılmasını yasakladı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bezzar, Darekutne, Hakim, Ahmet, Taberani, Evsat'ta, Ebu Yala, Beyhaki rivayetler, Elbani, İrva'da, Muhbil binadisayir, Müslüm'ün de tercih etti. Ganimet malından çalan cennete giremez. 1216 oldu rivayet? Sevban radiyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç şeyden, kibirden, yani büyüklenmekten, gulülden, ganimet malından çalmaktan ve borçtan beri olarak ölen cennete girer. Ama kibirle ölen veya gulülden, ganimet malından aşırmış olarak ölen kimse veya Borçlu olarak ölen kimseye gelince böyle bir garanti yok. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim Ahmet Tirmizi İbn-i Macer Nesai Kübra'da Darimi Beyhaki rivayetler Elbani Sayıya'da Muhbir Binad-i Sayıb-i Müsnet'te tercih etti. Savaşa katılan köleye ganimetten pay verilmez. 1217 olur rivayet. Abiyül bin azatlı kölesi Umer Radyalan dedi ki Efendimle birlikte Hayber gazvesinde bulundu. Hayber fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ganimetten bana pay vermesini istedim. Ganimet pay vermeyi kabul etmedi ve bana az bir eşya verdi. Bu hadis müslimin şartına göredir. Evet. Tayalisi, Ebu Avani, Hakim, Ahmet, Tirmize, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i Carut, İbn-i İbdan, Taberani, Sünel Kübra'da Nesai, İbn-i Ebi Şeybe, Abdurrezzak, El-Envalde, Ebu Beyt, Müsnedinde, İbn-i Veyb, İbn-i Sa'd, Darimi, Marifede, Ebu Nain, İbn-i Müzir, Efsad'da ve Beyhaki, Süneninde Taha evişer rivayet ettiler. Elbani Irva'da Muhbil bin Adıs-ı tercih etti. Evli olanlara feyden iki pay verilmesi. 1218 ne rivayet? Av bin Malik Radyalant'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fey yani savaşsız olarak ele geçen bir ganimet geldiği zaman onu geldiği gün taksim eder evlilere iki, bekarlara bir pay verirdi. Ben de payımı almak için çağrıldım. Ben Ammar radıyalandı'dan önce çağrılırdım. Ben evli olduğum için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana iki hisse verdi. Benden sonra Ammar bin Yasir radıyalandı'na çağrıldı. Ona da bir hisse verildi. O bekar olduğu için ona bir hisse verildi. Bu Adi Müslim'in şartına göredir. İbnül Carud el-Müntekada hakim İbn-i Ahmed, Ahmet Ebu Davud el-Hannayiyatta Hannayi Taberani, e, Kebir'de ve müsned şamiinde Şami'nde, Beyhak-ı Sünem'de, tarihinde rivayet ettiler. Muhbil bin Hadis-i Müsned'e de etti. Kişinin ganimetten ihtiyacı kadarını alması. 1219'un olur rivayet. Muhammed bin Ebi Mücalit Raymullah dedi ki, Abdullah bin Ebi Effa radıyallahu anh'a, Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanda yiyecekten humus verir miydiniz? Yani beşte bir verir miydiniz? Dedi, dedi ki, Hayber'de yiyecek olarak ganimet elde ettik. Kişi gelir, ondan kendisine yetecek kadar olanı alır ve dönerdi. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Said bin Mansur Sünen'de, hakim Ebu Davud, Beyhaki Delail'de rivayetler Muhbil Bünadi, hadi i Said'de etti. Yani eğer ganimet olarak yiyecek malzemesi ele geçirilirse, bunda e, humus soruluyor, ondan bahsetmiyor da, kişi ihtiyacı kadar olanı alır giderdi diyor. Yani yiyecekler de böyle. Ganimetlerin hürlerle köleler arasında taksim edilmesi 1220 olur. rivayet Ayşe radıyallahu anha'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e içinde kıymetli boncuklar bulunan küçük bir torba getirildi. Onu hür kadınlara hür kadınlarla cariyeler arasında paylaştırdı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İsak bin Rahuya, Ebu Davud, İbnü'l-Heybe ve Ebu Yala Tayalisi, İbnü'l-Münzir, El-Eysat'ta, İbnü'zencüye, El-Envalde, Hatibü'l-Bağdadi Telhisü'l-Muteşabih'te Beyhak-ı Sünnet'in de rivayet ettiler. Muhbir bin Hacca tercih etti. Ve bu babın, cihat bölümünün son hadisi Hire'nin fethiyle ilgili 1221 oğlu rivayet Adi bin Hatim radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bana Hire'nin köpeğin azı dişleri gibi olduğu anlatıldı. Yani zorlu diye. Siz de orayı fethedeceksiniz. Adamın biri kalkıp, elan Resulü bana bu kaylenin kızını ver dedi. Yani oradaki herhalde e, kralın kızı oluyor. Onu bana ver dedi. Yani madem orayı fethedeceğiz, Allah rezilü fethedileceğini bildiriyor. Bukaylenin kızını bana ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o senindir buyurdu ve kızı adama verdi. Daha sonra fetih gerçekleşince kızın babası Bukayle gelip adama onu satar mısın dedi. Kızın babası. Adam, evet ne kadara vereyim dedi. Bukayle, dilediğin miktarı söyle dedi. Adam, bindir dirhem olsun dedi. Böylece onu aldı. Adama dediler ki keşke 30 bin deseydin. O da dedi ki binden fazla sayı var mı ki? Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Yani adam binden fazla bir sayı bilmiyor mu? yüzden bin demiş. <gülüyor> evet. İbni Hayyüye meşehasında e, İbni İbn Taberani Hatib Esmaü'l Müpemmede, İsmaili Muceminde Beyhaki Sünen'de rivayetler. Elbani'ye de Muhbi bin Nadir Sahihü'l Müsned'de taric ettiler. Allah izni varsa bir sonraki derste kitabın imaret yani emirlik, halifelik, yöneticilik bu konularla ilgili bab gelecek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilah illallah ve estağfuruke ve töbü